Günaydın night, good night, I I I I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 bir anla değişir avlanın komşular yetiştir dostlar. Tersi'nin sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Bugün önemli bir olay gerçekleşiyor. <gülüyor> Fahir ve Oktay Demirci stüdyoda kozlarını paylaşıyorlar haftalar sonra. Evet, evet derken... Türkiye hazır. modern sabahları kilitlendi. Bir... Çünkü bir ilki gerçekleştirdik adeta. de aynı anda stüdyoda buluştuk. Hocam buna bir bir şey demek gerekirse e, saç aya demek istiyorum diyebilir miyim? Demesek daha iyi deme, deme sanki fare, e, O zaman Oktay. Buyurun. Biz şimdi bugün e, aşık atışması şeklinde yapacağız Oktay haberleri programı. mi? Haberleri. Ben <gülüyor> iğne getirdim zaten. <gülüyor> e, hangi yerleri söylemiyoruz? Hayır, bak. Dudaklara değil. Dudaklara değil, kalplere vur. Bir zımba. İşte öyle ben bir yerleştireceğim. Yani zımba çok da demeyeyim kısman, ya Acıyacak iğneyle. Evet, o zaman şöyle yapıyoruz. Oktay bazırsan, Başlıyorum Tabi. <gülüyor> <gülüyor> Araştırma veriyorum. ilk haber olarak. Ver. E, abi, abi, ver, ver, ver, demen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Araştırmacıların son gözdesi henüz tedavi bulunamayan tedavisi bulunamayan uykuda seks hastalığı yani Seksomnia. Uykuda seks hastalığı nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> ya geçen gün hosta vardı uykuda seks hastalığı. Herkesin hastası kadın, olandı. Kadın Doktor. uyuyor, uyanıyor, ha. gidiyor. Efersin. Cinsel aktivitelerde bulunuyor sonra tekrar yatağına dönüyor. Sabah kalkıyor, "Aa ne oldu bana?" diye. Aynen öyle işte. Yeni Aha, yeni hastalık. Ama uykuda deyince bu şey gibi değil mi? Mesela insan mesela otobüs yolculuklarında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 Evet aynen öyle. Bir de yani bir takım değişiklikler oluyor. Hocam bir soru sorabilir tabii miyim? buyurun. E, bu hastalık e, böyle e, evrensel bir hastalık. Evrensel mı? bir hastalık ve şu anda tedavisi yok. Tedavisi yoksa? Şu anda bu, tedavisi iyi bir yok. haber mi kötü bir haber mi? Bunu endişe verici bir haber olarak vermiş araştırmalar. Abi yani... tabii geceleri dolaşan bir sürü adam düşün ya. Biz, bir de adamlar uykuda olduklarını bilmiyorlar. Bir de bu hastalığa yakalanmışlarsa... Geceleri sokaklar, esas yani korkun, araba, çıkamayacak hale geleceksin. <gülüyor> Bunun e, şey yapılması, su edilmesi. Ne, ne, ne donsuz geliyor senin evine? <gülüyor> Sen kovuyorsun adamı. Sonra Ay pardon, ben uyur. Şey, <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim diye. Şimdi araştırmaya göre zaten bilmiyorlar gerçek seks somnija hastaları. Yani, yani, ben uyur. sahte seks somnija hastalarından. Tabii ki ona dikkat et. Eve çekiyor. donsuz gelip de Ay pardon diye gidenlerden. Sizin eve daha kaç kere donsuz de. geldi? Bunu sormak istiyorum teşekkür ederim. Bizim eve bir de ne ortamlarda büyüdünüz son zamanlar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... en büyük korkunuz komşuların sizi donsuz ziyaret etiketlemesi. <gülüyor> Zaten yani. etmesi. şöyle bir şey var. Seksoniye hastaları. Eğer... Oktay ne bu... rahat güzel söylüyorsun seksoniye ya. Ama şansometre son... gibi bir şey işte abi bu. Şansometre 1500 evet. Öyle bir şey olabilir. Uyku hali neyken e, i̇lişkiye 20 ihtiyacı hissetme olarak adlandırılıyormuş bu hastalık e, ve yani kesinlikle haberi olmuyor uyandıktan sonra yani mesela donuyla bir adam gelse ben Hı -hı. seksiyonu niyeyim dese onu evet. çok rahat pataklayarak tekrar merdivenlerden aşağı davet edebilirsin Apartmanın bunu dışına doğru ya yani uyanmıyor o şekilde ne, ne tip bir ne şey... tip ortamlarda büyüdünüz ne yapmamız gerekiyor abi bunu ama şey mesela ya bir de nereden, yani uyanınca hatırlamıyorsa Nereden bileceğiz kimin bu hastalıktan muzdarip olduğunu. Bir de bu cinsel yolla bulaşan. Bir de iftira atılır ya hafızan Allah. <gülüyor> İftiraya da kurban gidersin ha. Öyle her yerde de uyumamak lazım demek ki. Nasıl iftira? Affedersiniz yani siz uyudunuz. Sen seksomanyak mısın derse biri. Seksom niye derim ben de? Hayır He. o zaman şey dersin. Seksometreler 1500 dersin. Dersin. Mesela hakikaten hastalar için de korkutucu bir olay. Çünkü hastalardan mesajları... Abi nasıl bulaşıyor? Edip... Bir önlemi falan yok mu? karantina almayacak mı? Aşısı, griptir bir şeydir her şeyin bir çözümü vardır Tedavisi ya. Tedavisi yok. Yanından tedavi falan var. da mı etmiyor? Ki en son başvurulacak ben ilk aklıma geldi yani. Şöyle bir şey bulmaya çalışıyormuş araştırmacılar, doktorlar. Seksomnia ile yatanlar... Seksomnia ile kalkarlar. kalkarlar. Öyle bir şey, öyle bir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 Evet. O, odasını kilitlerim ben. Geçerim televizyon serderim. Ama ne bileyim böyle bir yazık bir genç kız bu hastalığa tutulduysa. Ve muzdaripse. Yani nasıl ne yapacağız onu sahipsiz mi bırakacağız? Tabii ki başucunda ucunda bekleyeceğiz ne zaman kalkacaktı Yani kalkacaktı derken o çünkü. Kalktığı anda aman tamam yat yat, yat sakinleştirir diye. Sakinleştirir. hatırlamıyor o, ya bir şey. Bu hep şeyden oldu ya otobüslerde bir.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 onlar da hemen pozitif ayrımcılık diye geleceklerdi karşı noktay. Valla hastalar çok muzdaripmiş abi. Be. Yani o Hastalar belli... neden muzdarip canım? Hatırlamadığı için muzdarip. Yani... Her taraflarım ağrıyor diye kalk. Çok afedersin adam geceleyin uyanıyor kimle sevişti afedersin bir adamla mı sevişti ki kime denk geldi acaba onları hiç bilmeden sabahleyin o şüphe beynini kemiriyor doğru, kemiriyor doğru. kemiriyor yarın öbür gün e, içi, aile huzuru kalmıyor. Adam da. kendinden korkuyormuş mesela adam ne mesela Lize diye bir hasta soyadını vermek istemiyorum ben burada. Kadına benziyor o i̇şte kadın. Evet. Kontrol altına alamadığım bu aptalca durum beni çok korkutuyor ve huzurlu bir şekilde uyuyamıyorum orada burada demiş. Orada burada. Düşün... Zaten yatıyorsa. Ya bazen gidiyorsun ne? bir yerde mesela beklerken uyuyakalıyorsun. Ben çok doktor randevularında uyuyakaldım yani. <gülüyor> bir keresinde ben bir şeyde bürgenin dişleri yapılıyordu. Ondan sonra doktor bana bir şey anlatırken adamın yüzüne baka baka uymaya başladım ben horladım ya insan <gülüyor> yüzüne mi? yok <gülüyor> dişleri yapılıyordu arka tarafta demek dünyanın Di en sıkıcı şeyi bu ortaya çıktı değil mi? Yani, <gülüyor> yani de bu diş doktorunun muayenehanesinde de üçüncü kişi olmak çok zor ama yani şimdi çok zaten tatlı uyuduyordu dokt doktor olamayacağım belli hastada değilsen hasbelkader Hafazan Allah'a üçüncü kişi olarak gitmemekte fayda var yani öyle bir şey. Şimdi o yüzden yani uyuduğumuz yere dikkat etmek lazım. Önlem nedir diye sorarsan Faiz. Tamam akşam yatmadan önce de kendimize kelepçelerle veya da deri kayışlarla. Sen niye kendinden şüphe ediyorsun? Kendimizden abi? değil yani ben Ama hep... Ama bilemeyiz ki belki dedim. biz de seks Belki bu illete tutulduk çünkü nasıl bulaştığını da bilmiyoruz. Belki ben seks hastasının tabağından yedim. Onu Öyle geçmiyor Fahir. Böyle batılı. Belki ben şey hastasının eline dokun. Ne bileyim. Terledi yüzümüze hapşırdı. Hapşırdı. Oradan geçti bana bulaştı. Nereden bir? Belki bunlar oldu. O yüzden bilemeyiz yani. Ve bunun nasıl anlaşılıyor abi? Herkes kendisini bağlasın. Bu mutlaka çözümü bu. Herkes potansiyel seks hastası diyebilir miyiz hocam? Evet. <gülüyor> Sen de seks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 seksom niye hastasıyım derken soğuk bir su var onları buralarından testiden mi? yok böyle testiden içiyorum evet çünkü bir yandan da pala bıyıklarım buralarımdan akıyor ben de dönüyorum kardeş ben de seksom niye hastasıyım tabi yöresel çok güzel oldu ya ben o zaman teknedeyim böyle lastik çizmeler falan giymişim Hamsiler yakalanmış böyle ağdan dökülüyor böyle putu putu put put, hepsi de şey oluyor. Ben bir avuç hamsi alıyorum ben de seks olmuyor hastasıyım diyor. Ama senin orada şive yapman lazım. Ha. Pardon yapacak. Ha, o, yani. Hamsileri gözümde canlandırırken. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ak> <gülüyor> şöyle. Ya, gel akla hamsilere gitti o yüzden yapamadım. Hacem ben de seks olmuyor hastasıyım da. Diyorum. İşte. İşte.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 Ben de seksomya hastasıyım diyorum. Ondan sonra ne giriyor? Onun arkasından bir şey girmesi lazım. Şu girsin. Ben böyle çıplağım. üstünde böyle renkli bir kumaştan böyle sarılmış bir kıyafet var. Kafam kazınmış. Boynumda böyle kolyeler. Böyle diyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyorum. Artızcığım. Arada da seksomya. <gülüyor> diyorum. Orada şey diyor, çeşitliliği kutlamak ve seksomya <gülüyor> hastalarını tedavi etmek. Ve sonra hep beraber biz... Donsuz güneşe doğru koşuyoruz. El, el, ama. el ele binlerce Binlerce. Donsuz güneşe mi koşuyoruz? Nasıl koşuyoruz? Tabii ki. Donsuz. Yani çünkü orada çünkü bir artık aynı çatı altında birleşmişiz. Slogan da belli. Sonsuzluğa ve donsuzluğa. Ama mesela şöyle olsun. Bence o koşuş sırasında yöresel motifleri kaybetmeyelim. Yani Şapkalarla. Mesela donsuz EGSM donsuzsun elinde hamsiler. Fire mesela elinde el el el el el el testi ama don. E bir el boş Ama öbür, öbür tarafın nasıl çekecek? Çekecek? Bence en güzel şapkalarla. Fahir başına mesela poşu bağlamış. Benim başımda bir tane şey. Koboy ee, şapkası. Yok ya. Hamsi, Hamsi şapkası. Kukuleta. Ayaklarımda benim, lastik çizmeler. Benim şapka zaten belli. Işıklı şapka. Öyle Işıklı. koşuyoruz. Harika oldu ya. Tamam abi ben hemen. Kimle görüşürüz? En sonda o yaratık çıkıyor. İyi uykular. <gülüyor> ne o yaratık ya? Var ya, Şadi bizi yat aşağı götürteki. <gülüyor> <gülüyor> <Sadi> var ya... <gülüyor> Buyurun efendim. Hadi buyuralım, Buyuralım ya biraz. <gülüyor> İyi yani biz gerçekten böyle bir rahatsızlığa bile neşeyle bakabildik. Ne kadar güzel. Yani hastayız belki seksomniye hastasıyız ama. Zaten yani e, seksomniye hastalığında erken teşhis çok önemli. En önemlisi. <gülüyor> Çünkü o zaman ne yaparsın mesela sadece gece uyumazsın. Gündüz, gündüz de uyursun. Uyurdu. Öğlen uyuyorsun yani ondan da istifade etmek için. Doğru. İstersen yeni habere geçmeyelim. Geçmeyelim. Neden diyeceksin? Neden? Çünkü neden? Reklamlar. Reklamlar, reklamlar, reklamlar. Onları bir dinleyelim güzelce mi? Not edelim. Hangi reklamlarımız var? Zaten telsi modern sabahları şunun şurasında bir daha ne zaman sunacak? Ya Fahir jübilemizi yapıyoruz aslında. Ha bugün son mu? Ya. Malzun. Yapmayın yahu. Bundan sonra programı kimin sunacağı belli değil. Günaydın. Günay aydın ay, dın, dın Günay ay, ay, ay, dın. <gülüyor> Buyursunlar efendim. Hazır mıyız? Hadi Fahir. Tamam hemen bunu, veriyorum. Bunu, bunu şey olarak düşün ding, ding, ding, ding, ding. Teşekkür. E ben öyle zaten şey evet, atlederek şey. başlıyorum. Şimdi uzayla ilgili iki önemli e, haber geldi bugün. Biri Mars'tan biri genel uzaydan. <gülüyor> Mars dışında da başka bir uzayda bir nokta yok herhalde referans. Olur mu? Ör, referans noktalarımız var. Ay... Doğru. Ondan sonra Mars mesela Jüpiter Venüs bunlar hep Doğru ya, Onlar ama bir sonraki seferlere Mesela tamam. Venüs'e falan da gidilecek ee, Size Hubble desem Hubble'ın Hubble, Hubble. Hubble daha güzelini yapmışlardı Evet daha güzelini yaptık Daha güzelini demeyelim de Aynısının bir Rus modelini diyelim işte habıl neydi habıl? Teleskop. Teleskop. Teleskop evet. Habiş diye geçiyor zaten NASA'da artık. E, çünkü 1990 senesinde yapıldı. Mesela şöyle oluyormuş. Hı. Bir patlama oluyor. Aa patlama oldu. Hemen bak bakalım habişten. Nerede patlamış diye öyleymiş. <gülüyor> Habişko'dan <gülüyor> al haberi. Canım. E, 2009'a kadar hizmet görmesi planlanıyor da. Nasıl Ama... ya, 90 yılında <gülüyor> hizmete giriyor. 2009'a kadar mıymış? Valla 2009'a kadar işte ne olacak? 19 sene bilfiği çalıştı. Çalışma Çünkü... hayatı. Erken Çin verir. teleskobuymuş. Hep mercekler Çin'denmiş ve eriyormuş yavaş yavaş. Ya işte bugün kariyerinin son günü olabilir. Bugün e, karar verilecek. Teleskop çöpe mi atılacak? Yoksa kim karar aynen devam ya? mı? E, genel komisyon. Bakıyorlar mıymış? İyi gösteriyor mu göstermiyor mu diye. Valla bugün bugün belli olacak neye göre karar verdiklerini bilmiyorum ama atılmasa da en kötüsünden ben şey diye düşündüm parçası ya. Kullanılır. Yani parçası kullanılır. Parçası kullanılır. Biz eve kullanan. koyabiliriz. Ya bir... Ege severse sen bu tür şeyleri atılmasını... Karşıyayım tabii canım. Ya bir de bir teleskop nasıl işlevsiz hale gelebilir ya? Yazık <gülüyor> Göstermiyor <gülüyor> mu ya? Şimdi mesela teleskoptan bakıyorsunuz. Pisleniyor, bakıyorsun. leş gibi kullanıyorlar. O nasıl da... Gene görünür. Bir tane adama verirsin, o onun bakımını da yapar, benim üstüne zimmetlersin. Ama yok, 500 tane adam, o orasını bir gidiyor patates kızart, McDonald's, parmak bilmem Parmak parmak olmuş. Böyle yağlı yağlı koymuşlar. Ama diye. gene gösterin evet. yani, şimdi daha iyisini yap. Nesi? Diyelim. Şimdi Habiş, daha habişko'dan çıkmıştır. daha iyisi var diyelim, o daha uzağa gösteriyor. De gene daha yakındakine, gene konan bakarsın sen gene, yani bu işlevini kaybetmiyor ki. Öbürünü göndermediler daha. Nereye? Öbürünü altta bekletiyorlarmış böyle. Hazır konumda bekliyor şimdi. Aportta dediğiniz... Ona göre bir göndereceğiz. Ona desin. göre gönderecekler. Habiş gelecekse de şey yapmayacaklar. <gülüyor> bu ama. Habişko nerede duruyor? Habişko nerede duruyor Okta Çok güzel soru. <gülüyor> Habişko <uzay. gülüyor> duruyor. Yani dünyada da olabilir mi bu cevabınla? <gülüyor> şimdi Kızılötesi tayf ölçülerini falan filan bir şeyler demişler. Bunları yapmamız lazım falan filana gireceğiz. Böyle falanlar filanlar işin içine girince kafalar karışıyor tabii. Ee, Muhakkak. <gülüyor> bu hapidi. <gülüyor> abi bunu tamam, nasıl, abi. nasıl getirecekleri Anladım. bilmiyorlar. O yüzden biraz daha. Salıversinler ya salıversinler salı zaten. Olur mu canım trilyonluk hmm. alet uzayda salınır mı? Abi onu geri çekmek daha zordur ben sana söyleyeyim. Ya abi git ya oraya Sen gönderme. sal derken nereye sal der demişti nokta. Nerede diye sordum falan filan dedim bir şey demedim ben de uzayda diye düşündüm. Evet öyle. E tamam uzayda. Ben nereye 살ıyorsun diyor İşte bu adamlar yüzünden atmosfer ve ah, şey, yörünge doldu şeyle. Yörünge Neyde değil oldu. ya yörüngeden de yörünge çıkıyor de onlar. Yörüngede değil ya bu, bu bizim yörüngede olsa keşke. Uydu'lar, işte. uydu'lar hepsi gidiyor. Abi, Uzayı çöp... çöplüğe çevirdiler. Çöplüğe çevir. Çö... E çöplük oluyor zaten uzay. Bugün daha geçen işte bir tane uyduyu göndermişler. Ne oğlum yoksa uzaylılar bunları biriktiriyor mu? Böyle bizde de var ya çöpe bulundu falan diye. <gülüyor> büyü toplayıp toplayıp böyle getiriyoruz. Tam uzay gemi koyu şey uydu. Uyduydu <gülüyor> uydu, bilmem nesiydi. Vardır öyle tipler ya. Ciddi vay bunları da dikkat et Öteki yani, uzay haberine. Öteki uzay haberi de Mars'tan geldi. Dur bakayım. Ne, ne olmuş Mars'ta gene gene bir her şey birbirine karışmışlar. Ha. Mars'a 90 günlüğüne gönderilen robotlar vardı ya. Evet. Neydi, o şey miydi? O neydi? Opportunity'ler falan ya, mı? 90 günlüğüne 3 yılı dolduruyor neredeyse. 90 günlüğüne gönderilen alet ve ikinci kışını geçirmiş Mars'ta. Yemin ediyorum ne bir yakacak yardımı ne bir kıyafetçi erzak. ne bir erzak hiçbir şey yok. Ocağın robotlar aç bir ilaç sersifil o Mars'ın kızgın güneşi yazın çünkü çok biliyorsun sıcak. Sıcak yazın, olur sıcak ve karar kışın soğuk ve yağışlıdır. Ve çünkü ve orada da krem de yok yani çatlıyor bütün o robotun elleri çünkü toprakla işi robotun topraklar kazıyor kazıyor orada bir şey var mı? burada da su yok. Öyle çünkü bunlar ne için gönderildi? Su aramak üzere gönderildi ve maalesef aç robot gönderiyorlar su su aramak için ya. O elinde çomaklı bir adam çomak vardı robot. eskiden. Aha. Çomaklı böyle gidiyordu. Çomak vı diye böyle havaya kalkıyordu. Öyle çomak bir şey vardı. aşağı sarkıyordu doktor. Hayır, yukarı kalkıyordu olur mu o böyle olduğu duruma zaman durumuna göre yukarı çarpıyor ondan gönderseler hem adama da bir sürü parayı vereni göndereceklerine uzaya böyle değerleri göndersinler uzaya hem o da bir uzay görmüş olur hem de bir robottan kurtuluruz yani ilk önce oraya bir robotu gönderiyorsun ortamı hazırlıyor yani adam oraya gitse bir tane çomak var elinde ne yapacak hadi bir gün iki gün eğlenir çomakta 3 üçüncü gün ne yapacak şimdi gitse mesela orada şey de var robot da var <gülüyor> robota biner tabi canım can şenliği onun ben içinde robota binmek ne demek ya ne robot o, dediğin ne abi Aa, şey öyle o koltunitli şey zaten ya tabi canım benim onun motor gibi otur, bir şey düşün böyle gezdirsin seni marsta çok zevkli olur bence Hoşuna ben çok istin? isterim vallahi robota binmek Ben şunun eline bir tane zopa <gülüyor> gönder ona da bir değişiklik olur Robota bindiniz mi derler? Bindim efendim derim. Sen gelince anlatırsın. Orada ne yaptın? Su baktık. Robota bindik falan diye milyon dolarlık aletlere bakıyorum. Abi abi? Zaten... Hayvan gibi bineceksin üstünde değil Üç mi? 3 aylık değil miydi bu? Bir bunlar? de kimse de yok diye de üstünde tepinirsin bir güzel. Tepinmem de ismimi yazar mı? Onlar ya. görünür abi. Her Nasıl? yer. Vardır kamerası vardır robotun. Bu çakı da götürür yanında onun üstüne kazır. İki kayacağım diye köşesine. <gülüyor> <gülüyor> Kazı Sonra değil de kalemle <gülüyor> büyük büyük yaparım Aha şu şey. şeylerin CD'lerin üstüne yazılan var ya kalemle Hı -hı. çıkma. Onlardan yaparsın ya. Ya işte oldu bitti gitti. şey tahta kalemlerinden. Ha, büyük. Ama kendi ismini Kalın. yazma. Anlaşılır senin yazdın. Oportunitin'in harflerini şey yaparak bir şey Ya şey yaz, takım yaz. Tamam gerçi futbolla da alakalı. ne takım yazacağım fahiş ya. <gülüyor> ne takım <gülüyor> Türk yazacağım? Milli Futbol Takımı. Hadi buna da itiraz et. Hadi buna da itiraz et. Filenin Sultanları yaz Tamam bak ne güzel filenin <gülüyor> sultanları. Bak başka ne, neler olabilir? 12 dev adam ya. Hadi potanın, potanın perileri. perileri değil mi? Hep bunlar çok güzel şeyler ya. Bunları yaz. Fahir Önç ya oraya direkt işte. Niye beni bulaştırıyorsun abi? abi nasıl senin olmanın ediyorsun? belli ya. Sen, senin gitmediğin belli yani. Benim yazacak tek bir şeyim var oraya. Ne? <gülüyor> çok güzel. Vallahi bravo. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Abiciğim hafif meşrep robot yapılmış. Ya ne sırf robot mu yapıldı ya bu aralar Bir teleskop yapıyorlar bir robot Abi, yapıyorlar Abi yazdan çıktık ya Beş dilde Herkes konuşan. böyle bir şey oldu Yazın hayvan gibi dinlendi bilim adamları Daha doğrusu artık yeni adıyla bilim insanları Beş dilde konuşan Niye robota hemen hafif meşrep diyorlar ne Daha bileyim? mantan Yaz... çıkmadı robot Yazın. E, Erotik konuşuyordur herhalde Yok istediğin her şeyde konuşuyorum. Ev işi yapabilen, Aman eş dinle güzel. konuşan ve akıllı insansı Hangi robotlar. Hocam, çok önemli. Ev işi yapıyorsa niye hafif meşre yapıyor? evinin robotu işte. Ama evi işini nasıl yaptığı önemli. Ben de mesela sen yapıyorsun. Sen de yapıyorsun geri geldiği zaman değil mi? Evet. Mesela elektrik süpürgesiyle bir yerleri süpürüyorsundur. Süpürüyorum tabii Hangi kıyafette süpürüyorsun? Eşofman. Mesela oktay süpürüyor nasıl süpürüyor? Hayır ne sonucu var Hıcan ya? Ben ne, de merak ettim. Mesela okta, ev işi yapıyorsun ama rahat bir zaman hat, Meşrep mi? olabilirsin. E, Tabi abi mesela böyle seni düşünüyorum mesela <gülüyor> mini bir etek, evet. Ayağında çizmeler, bir e, rahat oluyor ondan. Öyle bir <gülüyor> i̇şte, şey yaparken rahat oluyor. Ve böyle, seni öyle canlandırdığım zaman ve e, biraz da edepsiz konuşmalar, kendi kendine konuşuyorsun Tabii yani şu an böyle şey. eşyalarla falan gibi. Ha, eşyalarla, halıya cezalandıracağım he. gibi. Halsın hızır hayvan falan diye böyle şeyler yapıyorsun. Arada da falan, o zaman tamam ben anlıyorum ki sen de biraz hafif meşreblik var. Dion adlı robot Çinli bilim adamları tarafından üretilmiş. Bir de Diyosunuz var. <gülüyor> Diyosun. Sarı saçlı ve Avrupa'ya görünümü olan Dion'un özelliği seksi olmasıymış. Bunu da Koreli ve Japon bilim adamları geliştirmiş bu robotu. Ne yapıyorsun? Ne kadar seksi olsun? Ne yapacak o robot? Flört ediyormuş abi karşısındakiyle. Ne flört ediyor benle? Aferin Artık sen. senin şeyine göre neden hoşlandığını bilerek sigaramı yakar mısınız falan mı diyor? Mesela Siz öyle, öyle şey. mi flört ediyoruz Ege Bey? <gülüyor> Ekipe sigaramı yakar mısın? Bizim, bizim Ali diye bir arkadaşımız vardı. Bir gün restoranda garsondan da öyle ateş istemişti. Bir gülmüştük. Sigaramı yakar mısın? <gülüyor> ne oldu soru Ali? Robot oldu. <gülüyor> e, Oktay ne yapacakmışız? Satılık mı? Kaç para? Bir şey ver daha, ya daha... Fiyat... Fiyatı falan belli değil abi bunun. daha Çünkü seri üretime geçmedi ama ilk Dion yapılmış. Abi, bu Dion falan da var ya. Bir yastık yaptılar geçen sene bacak şeklinde. Ne yastığı abi, biraz ya? kafayı şeye bozdular ya. Böyle mini etek giymiş kadın. Ne yastığı ya? Yastık ne? Yastık bacak şeklinde. Ya yastık Oktay yastığı kafaya koyuyorsun ya. Öyle dize koyuyormuş gibi. Bir bunun ayarı var mı? Flört ayarı. Nasıl Mesela ya? birden... Maksimuma getiriyor. kadar flört. Var mesela, tabii canım. 6'ya bir sadece daha... <gülüyor> Diyor da 6'ya <altıya> getirecek. <gülüyor> diye bir dolaşıyor. Tabii orada mesela şey diye bir düğmesi var. İbre var orada. Seksometre 1500. Ha işte var mı? Var öyle bir şey var mı? Mesela dil. 5 dil konuşuyor ya. Aha. Onun gibi düşün sen. Yani farklı farklı dilleri var yani. Diyonun. Ha aynı dili 5 evet. şekilde mi konuşuyor? Evet. Bir de tipi de farklıymış. Tipi de mesela de farklı. hani tükenmez kalemler vardı ya eskiden. Hala var gerçi de siyah mavi kırmızı falan yazıyor istediği evet. şekilde. Bunda da öyle diyor onda da. Bir yerine basıyorsun ona göre dil çıkıyor. Hadi ya. Evet. Alçı oluyorsun desene. Ne dedi? Ne oluyormuşsun? Yeni bir laf öğrenmişsin. Işte. <gülüyor> yeni, yeni bir ref öğrendim bu inanılmaz ve yani gençler arasında çok popülermiş kullanacak yer arıyordum. Alçı Tabii mı oluyormuş? Aha, alçı oldu. Hocam ondan sonra orada alçı oldu adam resmen. Yani ben şimdi kullandıkça siz alışacaksınız. Ben de dün 20 defa falan duyduktan sonra... Nereden hakaret, duydun sen bunu? Gençler arasında. Gençli gruplar var böyle. Çünkü fark gençler arasında dolaşır. Bari. Ne da kullanılıyor mesela? Abi ondan sonra adam resmen alçı oldu. Mesela, mesela bir adam kızlara geliyor böyle yapışıyor tamam mı? E, gitmek bilmiyor. Ondan nasıl o duruma alçı oldu deniliyor. Veya mesela böyle hani mosmor oldu vardı ya Aha. bizde. O duruma da alçı ha, oldu. Ha böyle yani kitlendik ona da alçı oldu. Mesela bozuldu anlamında kullanılabiliyor mu? Çünkü dondu kaldı falan Aha. gibi. Donduk gibi cesine o ha. değil maalesef. Mesela örnek olmak anlamında. Örnek olmak anlamında. Şey gibi derslerindeki başarısıyla hepimize alçı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bravo. Vallahi bravo. Diyebilir <gülüyor> Diyebiliriz. Veya bu da ona güzel bir alçı oldu. Ders olmak anlamında kullan. <gülüyor> Veya e, düzenli gitmek anlamında kullanılabilir mi? Şey gibi. Nasıl? Cümle içinde kullanılıyor. Bizim Ahmet de kütüphaneye alçı oldu. Çok güzel. Oktay. <gülüyor> gençleri doğru yere sevk etmeye çalışın. Evet. Veriyoruz. Veriştiriyoruz. Hazır mıyız? 1, 2, 3, de opa. Evet. Ee, vereyim Oktay? Cehalet diyor. Hayır ya. Cehalet ya yani senin gördüğün çıplak Jennifer Lopez, Amerikalı pop He. yıldızı Jennifer Lopez, Azeri iş atımı. Oğlum manşetler izi... karışmış. Jennifer Lopez'in yanında cehalet var. Hadi o değilse acı tesadüf var. Jennifer Lopez'in fotoğrafı Yoksa biraz büyük de ondan galiba. Bedelli abi. çıkmayacak diye manşet altında çıplak <gülüyor> Jennifer Lopez. Vallahi Jennifer bedelli Lopez 2 milyon dolara Azeri iş adamına özel bir şey vermiş. Doğum günü Doğum günüsüne e, şey olmak üzere bir konser vermiş O var önemli esas şuradaki esas haberi görmüyorsun Orada koca koca harfleri okuyabiliyorsun tersen ama bunu göremiyorsun Türkiye ekmekle doyma rekoru yakışır mı yakışmaz mı? Yakışır tabi Zaten e, Türkiye yılda kişi başına 200 kilo ekmek tüketimiyle Güneş Rekorlar kitabının 2007 yılı basımı Yılda da, 200 kilo mu? Evet adam başı Bir, bir ekmek kaç gram? 250 gram Günde 4 ekmek 250 yiyorum. gramdan fazladır ya Tabii canım. 300. Hadi taş çatlarsa 300. Benim aklımda 340 diye bir şey var ama. O fiyatı. 340 yazıklar olsun. Fiyatı. Ekmeğin fiyatını bilmiyorsun ha. Bakal 300 gelir. 250 ve 300. E, bunları da böyle söylemek yanlış. 25 yeni kuruş. 30 yeni kuruş. Lütfen. Madem örnek oluyoruz. Tam örnek olalım. Bu tür fiyatlar. E, 300 gram olsa. En çok ekmek tüketen kilo, ülke 3. olarak geçti. Ama bir de şey olan var. Zarar ziyan olan var ya. Fark, bir dakika ya bir hesap hesaplayalım. Zarar ziyanı bir kenara bıraksın. Abi şimdi, şimdi onu hesabını yapıp bana gönderiyorum. Ucarım. ben size şunu söyleyeyim. Türk Sür. mutfağı ekmeğe yönelik bir mutfak. Mesela. Mesela İtalyan makarna nesine banacak ekmeği. Ama Türk mutfağı öyle mi? Türk ya? mutfağı öyle mi? Ban fasulyeye ban. Evet. Ee, şey fasulye, fasulye, fasulye geldi geçen ban, gün mesela fasulye. Ban, Taze fasulye. fasulye. Çok güzel bir ekmek kullanıyor. Taze fırınlıy banonur. Ya biz bir de biliyorsun ya yani ben şimdi konuştuğum zaman ee taraflı oluyor gibi oluyorum ya ben mesela ekmek konusunda adeta bir uzmanım. Bir kez abi başka uzman var. Oktay Demirci. Teşekkür ederim. Ekmeği vücudunun bir uzantısı olarak kullanan Türklerden bir. bir yani o. bizim ikimiz ortadan kaldırsa var belki de bu oran düşecektir faile. O bir en az bir 30-40 kilo oynar gibicesine geliyor bana. Çünkü Oktay'da zamanda kızaran ee, Zek, patates evet, de. patatese ekmek banan bir adam tam. Tavaya banan patatese bansa Karpuz suyuna inişim. da ekmek bandığını gördüm ben Ama askerde öğretiler onlara ekmek bandacağını <gülüyor> Neye banarız neye banmayız Peki abi biz bunları yaparken En çok ekmek tüketen ülke olarak gelişerken En çok et yiyen ülke kim? Ege evet, hadi ya. Hadi. Bir şey, Keşke biz olsaydık o ya keşke e, biz olsaydık Ete abi. doyan ülke bu sene hakikaten 2006 sezonunda Oh be diyen insanlar var Tayvanlılar falan mı? Köpek ya bırak falan onlar diyor. O... yoksa köpek görüyorsunuz. Abi Tayvanlıları evet. görüyorsun. Minik minik adamlar ya. O zaman Amerikalılar. Meksikalılar olabilir. Değil abi yaklaşıyorsun. Bak Amerika ülkeleri çok güzel. Hangi... Kanadalılar. Arjantina. Hadi ya. Valla kişi başına bu sene 56 kilo et tüketmişler. Kişi vay, başına. Vay, vay. Her şey dahil mi bunda? Nasıl? Antiflok, Sorumu yenilemek Hepsi dahil hocam. Soru <gülüyor> Hayır mesela kuru fasulye yiyoruz biz. Onun içindeki et de dahil değil mi? Mesela etli kuru fasulye. <gülüyor> Ekmeti şöyle. <gülüyor> Dahil mi? <gülüyor> Dahil tabii canım. Sadece komple sadece et olarak düşünmeyin lütfen. Yani herkes ortalama bu sene bir tane sağdan bir koçu yedi. Veya mesela bir küçük süt danası yer miyiz hocam? Yeriz. Hocam ha. bir dana yer miyiz? Yeriz. Bu sene çünkü ben seneye et tüketiminde mesela bira. Bira konusunda Oktay kim olabilir? Bira konusunda Ruslar evet. olabilir. Hayır abi, Çek Cumhuriyeti bu sene adam başı 160 litre bira içmişler. Biraye doydu Ruslar Doğru, bira. Vallahi. Kim? Onu tuvaleti uzun sürer be abi 160 litre. Ülkede zaten hiç gelişme yok. Millet tuvaletten çıkamıyor. Hep evet, genel böyle umum şeyler yapılmış. Tuvaletler yapılmış. Ondan sonra falan filan mazla falan filan derken Mısır gevreğinde İsveç 10 kilo yemiş adam başı. Hiç yemeyeceğim bir şey. Güney Afrikalılar Kim adam yani? başı 2 kilo bal Bunları... yemişler. Oğlum ne? dondurma yemiş Avustralya ya. Vallahi bir biz en zayıf şeyi mi yedik ya ülke Ekmek olarak? Ekmek yemeyiz. <gülüyor> Çikolatada İsviçre on bir buçuk kilo çikolatayı. Ulan bir tane var ya birisi evlenirse falan nişan düğün bir şey olursa bir bayramdan bayrama iki çikolata yiyoruz ya. Peynir peynir ne durumda? <gülüyor> peynir. Kuru mu yemişiz ekmeğin? Ben Abi onu peyniri, peyniri Yunanistan yemiş iyi mi? 27.5 buçuk kilo peynir ekmeksiz yemiş adam hep de ezine peyniri. Şimdi bak orada, orada biz peynir olsa önümüzde evet. biz peyniri yemeyiz ekmeksiz. E Doğru e Ekmekli olma, e O zaman da e ekmeğin e miktarı e yüksek olduğu için Ok da ekmeği Daha bile çok... ekme ekme diye diyoruz yani <gülüyor> Bizim yemeyen kim yesin Böyle bir millet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki mesela <gülüyor> sigara mı, Hamur işi falan filan Yok abi sadece komple Hamur işi demiyoruz sadece ekmek için geçerli ya Allah Börek Allah. var mı Yok hocam börek Simit, simit sayılıyor mu Simit de için? sayılmıyor ya hiç mesele hesap. O simidi de sokarsan iyice bizi biteriz valla Sırf <gülüyor> unla besleniyor diye. Simit diye bir şey var mı ya Kambur başka? Biz devletlerdi zaten. Var abi öyle demek ki. Pastane bahsediyorum. Kevrek diye satılıyor. simidinden bahsediyorum. Havalı simidinden bahsediyorum. Gevrek diye satılıyor. ben biliyorum bazı. O dış şey, menşe Dış, dış menşe İzmir <gülüyor> oluyorum. İzmir Prensi'ne gitmiştim bir ara. Orada görmüştüm gevrek diye satıyorlardı. Çok üzüldüm ben bu duruma ya. Adam, hakikaten... Ben bundan sonra ekmeksiz Ben zaten <gülüyor> ekmek yemiyordum. Bundan sonra bir daha elime almayacağım. Ekmek Yükemizi yemeyip de ne yiyelim EGB? Pasta mı yiyelim? Pardon ya. Ne yiyelim ya? Şey yiyeceğim ben. <gülüyor> ne yiyeceğim? Tost ek. Ama o da ekmeğe giriyor değil mi? Evet. Ne yiyeceğiz abi? Yok abi -krak. yok. Krik krak. O da... ne İstersen direkt tofu ye. Daha yani amacın olası olsun. Et yiyeceğim abi siz. Abi. Ekmekle hemen hemen derken ben böyle kolun kolun etlerin arasında mesela reçel süreceğim. Onu yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek yerim. Ben, ben Beypazarı kurusu yemeye karar verdim. Ben de beypazarı. Canım istedi. Şofela. Beypazarı kurusu. Fire, olmayacak şeyler söyleme. Ya. Olmayacak da aynı amin adı, bu diyorsun. Bu Ege'yi de şey yapıyorsun. Beypazarı kurusu. Zivanadan çıkarıyorsun. Beypazarı kurusunu nasıl yiyeceksin abi? Son fasulyordu. Beypazarı kurusunu. Bak da şey diyor. Beypazarı kurusundan ancak cecik olur diyorum. <gülüyor> ne olur? Bunda mı gençler arasından öğrendin farkı? <gülüyor> bu, bu, bu da gençlerden. Ama eski gençlerden. Şimdi en... başka habere geçelim. Evet, başka habere geçin Oktay Bey. Bilim dünyasında hayvanların da insanlar gibi duyguları olduğu artık ortaya <gülüyor> çıktı. Hayır şimdi hayvanlarda eskiden içgüdü diye bir teknoloji olduğu söyleniyordu ya evet. Şimdi de dışgüdü diye bir şey çünkü İçgüdüyle değil hayvanlar planlı... Hayır, planlı ve programlı hareket ediyorlarmış aslında hmm. Gibi cizine <gülüyor> diyebiliriz hayvanlar Mesela davranışlarını... şey mi diyor köpek ben bugün öğleden sonra biraz kendi kuyruğumu kovalayım mı diyor Aynen öyle bunu planlayarak yapıyor Yani mesela e, hayvanlar davranışlarını planlıyor eğleniyor Hatta yakınları öldüğünde yas tutuyor. Böyle mi diyorlar? Böyle mi yapıyorlar? Her hayvan mı bu? Her hayvan yapıyormuş aşağı yukarı. Abi <gülüyor> aşağı yukarı derken hocam. <gülüyor> yani yine de bir genelleme yapmayalım ben istedim. Ben seyretti mesela Discovery'de falan böyle. Evet. Fillerde falan hassas hayvanlar mesela. Filde. o Fil, nanay kentli gitmiş ya. Duydunuz mu hmm. Hangi nanay? Bizim Atatürk Orman Çiftliği'deki. Maalesef. Çok yaşlıydı zaten o. Fil mezarlığına gitti. Ya ben Aa. o zaman. Ne Aa. yapıyorlar ölen fili? Kesip, yola, yo gömemez. Oğlum oradaki aslanlar, mastanlar ne yiyor? Olur mu abi? Gömse gömmeye kalksan, ne yani? Belki şeye göberler. Bu cinnan orada çukurlar kazıldı ya. Ha hazır açılmışı varken. Tabii canım çok derin çukur lazım fil için. Veğiş. Evet. Mezarımı derin kazlar der, filler zaten. Eski bir fil ata sözü. Mezarımı derin kaz. Hakikaten ya öyle her yere de gömemez. Hayvanat bahçesinde bir yere gömmeye kalksan orada bir doldursunlar. Neyi? Fil mi? File. Şimdi yeni fil neyle dolduracaksın mi? abi? Allah aşkına bana bir fili neyle doldurabileceğimi... Gazeteyle. Doğru. Eski gazetelerle. Doğru çünkü ben bu gazetelerin atılmasına da karşıyım. Bunlar hep heba oluyor. Milli servet. Bunları herkes evinde bir hafta biriktirse... 10 tane fil doldururuz ya. Filin iç organları da öyle kolay çıkan şeyler değil yalnız. Ya. Çıkar Tam Oktay. O bağırsağı tuttun mu bir ucundan başladın mı çıkar. Hepsi laak diye gelir. Şimdi koyun gibi düşünüyoruz biz ama onu... Aynı. Onu hangi hayvan. hangi metotla boşaltacağız hocam? Çünkü iki metot. Tulum, tulum yöntemi var. Bir de yarma yöntemi var. Nereye asacaksın mesela? Şimdi asmak lazım. Tabi. Ya her bir şey yapacaksın. Fil. Fili yatıracaksın ya. Hı, -hı. Ee, Ondan sonra hocam, O nasıl? Tamam. mı? Çünkü canlı filde mi uyguluyoruz hocam? Bu kesmeli. Canlı, canlı fil canlı film nesini dolduracaksın. Zaten dolu demek kesmiyor muyuz hocam? <gülüyor> canlı fil deyince aklımıza dolu fil geliyor çünkü. Canlı fili kesmiyor muyuz? Bu kurban değil mi? Hayır abi ya. Fight. Kime kesiyorsun sen ya? Sen nasıl bir şeye <gülüyor> inanıyorsun? Fil kesiyorsun. Kesin. Ben ne bileyim öyle sanki şey yemiş gibi. Ölü fil ölü. Ölü fili mi kesiyorsun? Ölü fili kesiyorum. Ölü <gülüyor> fil kesildi mi Oca? Caz mı diye mi soruyorsun orada? Güzel <gülüyor> stüdyolardan çıkın. Saçma saçma konuşmalarınızla insanları rahatsız etmiyor Ya mesela. Mesela, mı? Yani mesela. mı? Çesek olsak mesela. Mesela. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın kopşular. Modern sabahlar da davetiyeler havalarda uçuşuyor. Carmen'e. Ayda Gomez'in Carmen'ine davetiyelerimiz var. Hangi gün kas... o? Ne zaman? 4 Kasım. 4 Kasım. Cumartesi. Cumartesi akşamı. Ayda Gomez'in de fotoğrafları var bugün gazetelerde. Hmm. Dünyanın en güzel seksi dansıcısı diye, diyeceme başlıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz Sen efendim? Ben Ayşen. Ayşen. Kim var yanınızda? Ben bir servisliyim. <gülüyor> okula gidiyorum. Çocuk servisiyle mi gidiyorsunuz okula? Çocuk da var. Kimin çocuğu? Sizin çocuğunuz mu? Hayır. Arka koltukta oturan bayanın çocuğu. <gülüyor> <Evet>. Artık... <gülüyor> Niye kabul etmiyorsunuz o çocuğu? <gülüyor> Hangi okula gidiyorsunuz efendim? Ben araştırma göreceğim Macette'de. Macette. Çocuk nece dahi mi çocuk? <gülüyor> Bizim okulda ilkokulda var herhalde. Orayici. Evet, evet. Peki efendim Hı -hı. dinliyorsunuz buyurun. Ben 7 yaşına kadar birçok harf yerine Ç demişim o yüzden bir sürü kelimeyi yanlış söylemişim Örnek verebilir miyiz? Ç şey, harfini mi benimsemişsiniz koca evet. alfabeden? <gülüyor> evet ee, Mesela c, Ş, C, Ç, Z hepsini yerine Ç demişim yani, yani Ben he. kendi ismini bile doğru söyleyememişim Ay Çen demişsin o zaman kaba bir hesap Evet Birkaç kelimeden örnek verseniz şimdi bizim hiç aklımıza gelmiyor Mesela kitap <gülüyor> yerine Kipaç mı? Hiç yani, mı? Kicap mı? <gülüyor> Kitabı doğru demişim sanırım. Tençere, tençeye, reyleri de söyleyememişim Dolayısıyla beni tek tek siz... anlaşılamamışım çocukluğumda. <gülüyor> Şimdi anlaşılabiliyor musunuz? Umuyorum. <gülüyor> Mesela iki, şu anda iki kişilik mi yerde oturuyorsunuz siz? Evet Yanınızda başka biri oturuyor yani değil mi? O evet, evet O nasıl birisi? Tanıdık mı o? Verir misiniz sizi, sizin hakkınızda biraz bilgi alalım Ay bir dakika azından. tanıyor mu ama? Ayşen tanıyor mu yanında oturan kişi? Hayır kim? Burada birkaç kişiyi tanıyorum hatta Hayır biraz... hayır yanında oturan tanıyorum seni onu soruyorum Hayır hayır hayır Bir alabilir Tabii, mi? yana yana miyiz? Bir alabilir miyiz telefonu? Nasıl verebilirim? Hayır Öyle erkek mi kız mı? Bayan Bayan Tamam daha olur. rahat <gülüyor> konuşuruz yani şimdi yanlış bir anlama da olmaz <gülüyor> Telefondan evet. istiyorlar sizi diye Söyle <gülüyor> radyo, radyo de, söyle, otti de. <gülüyor> Rahat o açı, ama bunu artık bir şekilde bugün çözmemiz lazım. Bakalım anlatılmıyor musun? Evet, Anlaşılabiliyor onu, onu musun? Anlaşılabiliyor musun? Ama kendisi beni hiç görmedi ki şimdi kadar ilk görmedi O gibi. anlaşılır gene. İlk zaten ilk 5 dakika çok önemli. Yan yana oturmuyor musunuz ya? Nasıl hiç görmez? Görmüştür o seni, çaktırmıyordur. <gülüyor> bir verin size. Hadi. Verin, verin telefonu verin. Telefon size ya değil. Ya kendi radyoda konuşmak istemiyorsa O zaman siz şöyle sorun, bizim de duyabileceğimiz şekilde. Hanımefendi, ne dediğim anlaşılıyor mu diye sorar mısınız bize? Öyle bir şey bu. Ya telefonu tenize. verin biz soralım. Biz sor hakikaten ya. Yani ikisinden birini yapmak zorundasınız. Öyle hocam. mi? Evet. Bir saniye. Ya, evet, şey soruyordum. <gülüyor> ben anlaşıldım. Evet. <gülüyor> evet, dedi, duydunuz. O zaman anlaşılıyor. Ya anlaşılabiliyor mu? Yani yanındaki de anlaşılabiliyor Abi bir dakika yanında. ne anlamış? Belki yanlış anladı. verir misiniz? Belki yanlış anladı. Onu bir sormamız lazım ama. Ayşe Hanım bu çok önemli bir şey. Ben Çünkü siz ben her şeyi istiyorsun. örtbas ediyorsunuz. Konuşmak istemiyor. Konuşmak istemiyor mu? <gülüyor> Çünkü herhalde diyor ki bu kızın dediği anlaşılmıyor. <gülüyor> Telefondaki arkadaşı da, da hiç ne konuştu anlaşılmaz <gülüyor> teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. <gülüyor> olun. Selam söyleyin yanında. <gülüyor> Adı ne yanınızdaki Adı, ya, adı, adı ne mı? onu bir öğrenelim bakalım. Adı hadi. ne? Sor. Şayika. Şayika. Şayika mı? Yani ama Şahika. Ben... Soruyu anladığına <gülüyor> göre demek ki ne dediğini anladı <gülüyor> diyor anlaşıyor. Neyse işte temize çıktım Peki teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz Ayşe <gülüyor> Teşekkür. Tabii tam bir batakta Ayşe şu anda ama temize çıktım. Evet. <gülüyor> Şayika ne düşünüyor acaba Ayşe? <gülüyor> tabii tabii benim adım Şayika. iyi günler. Anlaşılıyorsunuz. <gülüyor> Hacettepe yanıyor. Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çesil. Çesil Hanım. Evet. Çesil Hanım çocukken isminizi doğru söylüyor muyum? <gülüyor> evet onu doğru söylüyorum Başkaları söyleyemiyordu onu. Çocukken dediğimiz şey eski bir zaman mı? Kaç yaşındasınız? Ben 20 yaşındayım. Ooo o çok eski, da eski de, değil. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Buyla dinliyoruz efendim sizi. Hikayenizi. Ay ben şeyi söyleyemiyormuşum. Meksikalık resim, Meksikalık resim diyormuşum. Siz niye Meksikalık resim çektiriyorsunuz ki çocuk olarak? Aynen. Ehliyet mi alıyordunuz? İşte lazımmış o zaman demek ki bilmiyorum. Bizimkilerin de hoşuna gitmiş. Uzunca bir süre düzeltmemişler. Tabii ben büyümeye başladım. Ulanmıyordum bu resim adı niye Meksikalık acaba? Siz anlıyordun mu konuşuyorsunuz Meksikalık <gülüyor> resisi? <gülüyor> <gülüyor> lan der. Neyse ya babanızı uzun süre lanmıyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> lan baba büstü <bir> nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yandım lan. Yandım <gülüyor> lan. Öyleyse yıllar sonra bir yerde okuyup öğrenmiştim. Çok sinirlenmiştim aileme falan. Hı hı. Ne hı. bu falan diye gülüp yazan olmadım. Yıllar sonra dedim bir de bizim gözümüzde geçen sene falan gibi canlandı. Aa, yok o kadar değil. 2-3 senesi var yani. Evet 1-2 senesi hı. var. Meksikalık resim. Çok bir teşekkür de, ediyorum. De, bir, şey bir, daha. Evet. bir de camiyede cani diyormuşum. Camiyede cani diyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> evet Çisil Hanım'dan. Ulan bu nasıl diye de şey daha <gülüyor> öğrenmiş olduk. Ama çok telefon varmış ya. Günaydın efendim. Günaydın Merhaba efendim Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, her gün aynı şeyleri giyenlere ve eteneratör dökülenlere daveti veriliyormuş. Doğru aradın değil mi? Doğru aradınız da yanlış zamanda ardınız. Buyurun efendim. Neden yanlış zamanda? Çünkü hoş sohbetler yapıyordu. <gülüyor> Kimle Peki, görüşüyoruz? Ben sizi fazla tutmayayım o zaman. Deniz İlhan. Merhaba ee... Deniz benzer. Buyurun. Ben çocukların şey birkaç tane var hatta kitaba kitap demelerine Kitaba ne diyorlar? Kipap Kipap evet Bir de portakala porkatal, porkatal Demelerine, miyim, öğretmenim diye. demelerine sinir ben... mi oluyorsunuz? Nasıl? Demelerine... Bunu böyle demelerine sinir mi oluyorsunuz? Yok öğretmeye çalışıyorum ben burada öğretmen olduğum için çocuklara Evet öğrenmeyince s ne yapıyorsunuz peki? Öyle deyince çocuğum öyle değil böyle diyorum Pol diyorum Bir kere düzeltiyorsunuz gene yanlış söylüyor Bir kere daha düzeltiyorsunuz gene yanlış söylüyor En son çata diye çakıyor musun? Yok, yok. parmağını yani Prizlerimizin delikleri biraz geniş Oralara sokuyorsunuz, Oralara sokuyorsunuz. Biraz. O zaman çabuk çocuk öğreni veriyorlar ama <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere efendim Hoşçakalın Rica ederim ben bir daha aramıştım Yani ihtiyacım var diye Biraz dansın şu inceliklerini öğrenmem lazım Ayda Yakından ben takip ediyorsunuz. Biz size evet. düğüne göndereceğiz. Orada da danslar falan var. İncelikler efendim bir çeyrek altında halledilebilecek bir şey. En güzel incelikler, <gülüyor> en güzel danslar. Folklerler diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Merhaba beyefendi. Ama ya hep kızlar arıyor bu sabahta. Diyorum ben sana kızlar çok sever öyle şey Erkeksiniz, izleyen, rahat yok. ettik sizin sesinizi duyunca. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Neredesiniz şu anda? Ee, Ayrıca değilim, evdeyim. Siz Evde yani? misiniz? Evet. Çalışmıyorsunuz yani? Çalışıyorum, evdeyim ama bu bitti. Hazta mısınız? Hazta mısınız? İzinliyim diyelim. İzinliyim Eşik diyelim. Bir garip bir işler dönüyor. Öyle öyle. Karanlık. Yani. <gülüyor> Biz öyle <gülüyor> diyelim de siz ne diyorsunuz etrafa? <gülüyor> etrafa mı? Hı -hı. Patrona Hatta posta koydu. Özellikle iş yerinize ne diyorsunuz mesela? İş yerime ne diyorum? İzinliyim. Eğitim mi? İşe gitmem Bugün canım e, e, işe gelmek istemiyorum. Vay, Vay be. Patron muyuz? Yo değiliz. Ağırlığı var ama. Öyle öyle. Vay be. İşte şey, hepimiz özenlik sana şu dakikalarda. <gülüyor> Valla size de nasip olur inşallah böyle şeyler. Nasıl Bu ağırlık nasıl kazanılıyor ya? Böyle posta koyacak şekilde. Valla... Ne bileyim biraz karakterle ilgili herhalde. İşinizde mi çok iyisiniz? <gülüyor> ya evden halledebileceğim işlerde bugün neymiş? <gülüyor> Şaka bir, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Yok, bir şey. Karakter bir yana. <gülüyor> evet sevmeyi dinliyoruz sizi bu. Ben yumurtaya dubata diyormuşum. Dubata mı? <gülüyor> ne alakası var? <gülüyor> Saçmalamışsınız yani? <gülüyor> ya vallahi tam saçmalamışım. Komşumuz varmış da o bana yumurta vermiş kümesten. Kümesten. kümesten. Nedir bu ortamlarda <gülüyor> büyüdünüz? Şöyle yani geri da öyle. Bahçede kümesi Bahçede varmışım. Yani. E, ona dubata mı diyorsun? Dubata diyormuşum. Hı hı. E, sonra ekmeğe gukma diyormuşum. Gukma? Ekmeğe gukma dediğiniz zamanlarda yani. Tabii aynı zamanlar yani. Alın. Sonra biraz daha büyüdüğüm zaman helikopteri aligopter <gülüyor> diyordum onu hatırlıyorum. Sonra bir de o zamanlar yine San Francisco Sokakları diye bir dizi vardı evet, hatırlarsınız ona San Fiskosco Sokakları diyormuşum <gülüyor> <gülüyor> bir de ilkokula başladığımda şimdi o zaman kantin falan yoktu kooperatif vardı evet, evet doğru ya, ya doğru hatırlarsınız gazosimit işte ona evet. kope tarif diyordum onu hmm. öğretmen bana kope tarif değil oğlum kooperatif dedirtene kadar canı çıkmıştı bir de bu ilkokul sıralarında olduğuna göre hmm, evet hmm. Peki oligopter ne zaman? Bundan sonra mı oligopter önce mi? Oligopter yine o San Francisco sokakları zamanlarına denk geliyor yani. Anne <gülüyor> gel San Francisco Fiskoskoz... <gülüyor> sokakları <gülüyor> oligopter çıktı. Du bak getirin gu Ya ben size asıl şarkı yanlış anlamalarımı bir anlatsam. Ha onu bir gün başka gün başka yapacağız ya. Başka bir gün işte ya. inşallah. Peki sizin yine evde olduğunuz güne denk gelebiliriz. <gülüyor> i̇nşallah şeyle. inşallah. Görüşmek Hiç de diyemiyorum kızıyor patron. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hüseyin evet. tam maceramış ya. Hakikaten ya. Söyle söyle. Adam söyleyeyim. dil uydurmuş ya neredeyse Google Cloud'da San Francisco. Vallahi biraz daha kaslıymış çıkartırdı. Zaten 2 3 tane temel <gülüyor> kelime var. Gel git falan. Onları oturtunca <gülüyor> dil çıkar. Günaydın. Günaydın. Merhaba hmm. beyefendim. <gülüyor> Merhaba. Sizin bu ses sonuyla hiçbir kelimeyi yanlış söyleyebileceğinize inanamıyorum. <gülüyor> Yok ya bu sadece hastalıktan böyle çıkıyor. Ha. Normal hmm. zamanda nasıl çıkıyor? Daha önce. Şu anda bir sanat galerisi sahibi gibisiniz adeta bizim için. <gülüyor> Çok sert. Görüşte biraz öyle. <gülüyor> İsminiz Eyle. nedir efendim? Efendim? İsminiz? E, Etem Demir. Etem, e Etem Bey, buyurun dinliyoruz. Ya benim kızım var 900 yaşında. Şimdi Nasıl? küçükken e havai fişkiye, havai çiçek diyordu. Aa, şairmiş. Ne, evet, ne diyorum havay bir şey ne diyorum hava çünkü evet. o patlıncı çiçek gibi gökyüzünde havada çiçek gibi hakikaten evet. gerçekten güzelmiş. Neden geliyor o zaman? Efendim? Yok yok şey. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun devam edelim. Bu, Bu kadar mı çocuk? Baktım. Başka evet, hiç öyle neden? söylediği bir şey yok mu? Ya bir sürü yarım şey söyledi. Vitamine, vitamin diyordu ama yani bu hava havai çiçek benzetmesi çok güzeldi. Yani ben o... de çok evet, güzelmiş. Çok güzelmiş. Sanat... Ben de öyle öğreteceğim kızıma havai çiçek <gülüyor> O da yarın öbür gün bir programa katıldığında. Benim babam manyaktı. Ben <gülüyor> her şeyi düzgün söylüyordum ama <gülüyor> o yamuk yumuk öğretiyordu bana diye. Sonra düzelttiniz mi peki? Kız yani ben aslında düzeltmedim o kendisi öğrendi. Yani. Sokaklardan falan Çok <gülüyor> Şok olduğunu öğrendiği zaman onun aslında havai fişek olduğunu öğrendiğinde. Bir üzüldü mü? Yıllarca bir yalan yaşamışım diye. Dedi mi? Bunalımlara yani girdi herhalde mi? Herhalde dememiştir. Söylemedi bir şey. Tabii siz mi? İçine atmış demek ki Eten. Baba, baba olarak Eten nasıl hala içi yanıyor, hala Bey. Içi yanıyor. Eten Bey. Teşekkür ederim. yanıyor diyebiliriz Ben de sizin kız babası olarak Eten Bey'i çok iyi anladım. Yani öbür gün. Şimdi mesela bana gelse Halin havai çiçeklere gidelim dese. Yani orada düzeltmek istersin ama düzeltip de Buğazına durunu bir, da kırmak ben mi? uzun süre havai fişe havai fişenk dedim küçükken. Evet. Alalım. Evet. Yeti <gülüyor> <Üretim> p ortamlarda <gülüyor> bulun. <böyle. gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba hoş geldiniz. <gülüyor> A, hoş bulduk. Ben Nigar Baran'ın neslim. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. Ben Bayrak'ın e, maceralarını anlatmak istiyorum Aslında çok var ama bir baranım. tanesini. Ben... Bir tanesi en mi? Maceralı en mı? maceralı olanı. Ee, hangisini seçsem? <gülüyor> ee, bir tanesi şu. Mercimek çorbası ve patates küresi diyem diyemiyordu. Ee, bir gün kreşten çıktığı gün. İşte ne yediniz bugün dediğim zaman. mercimek çorbası ve patates küresi yedim anne dedi. Sonra biz güldük arkadaşlarla birlikteydik. Sonra gülün gülünce de dedi ki. Anne doğru söylüyorum ben. Mercimek çorbasıyla patates küresi dedi. <gülüyor> Çok kızmıştı bana. Onu. Bir tanesi bu bir de bir tanesini daha anlatayım hala değmedi. Hayır, hayır bir tane bir tane dedik. Bir, bir, oh, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. dayanamadı ve bir tane anlattı. <Gülüyor> bir tane bir anlat. Tebrik ediyoruz diger hanımı da. Ama şimdi Ben anlamadım ya şimdi Baran oyun mu yapıyormuş? Be hayır. Cercümek çorbası ve patates küresi. E doğrusunu söylüyorum Top patates işte ya. Patates küresi dediği öyle. Eskiden şey ya kumpire biz Hayır verdik. şey yapardık o dondurma kaşığı ile verirse içine. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz buyurun. Ee, ben de küçükken e, mavi diyemiyordum. Maviye Mami vami diyor. diyordum. Ne, ne? Vami şeklinde yani V Aha. ile M'nin yerlerini değiştirerek. Hı hı. Sesli. Ya şimdi bir şey soracağım. Çocukken biz okuma yazma da bilmiyoruz ya. Evet. Bu harfleri nasıl değiştiriyorsun? <gülüyor> Ama bilemiyorum. Okuma yazma bilmediğin zamanda herhalde değil mi bu? Evet. Emre. Bildiğin zamanda da yaptın mı bu tür şeyler? Yapmadım hayır. Kaç yaşındasın? 23. 23, 23 yaşında. Hı -hı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor> Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Amanın kaldı şurada 10 dakikamız. 10 dakikada kaç tane dinleyici alırız? Kaç şanslı, kaç aday daha? dinleriz. Bilemiyor sevgili dinleyiciler. Ayda Gomez bekliyor. 210-30 çocukluktaki yanlış kelimelerden bahsediyoruz. Günaydın. Günaydın. kimine görüşüyoruz? Nihat ben. Nihat. Nihat Bey. Dinleyelim sizi de. Buyurun. Ee, ya ben dün çok aramak istedim. Size de ulaşamadım. Sebep? Ekran arası falan girdi. Bu e, utandığınız şeylerden bahsediyorduk. Evet. Sabah. Ya içinde kaldı. Onu söylemek istiyorum. Ondan sonra söyleyeceğim sizin istediğinizi. Tamam. İlk önce Söylediğimiz... kendi istediğinizi sonra bizim istediğinizi. <gülüyor> Neyi söylemek başta? Önce kendi istediğinizi. Tamam. Ee, seneyi hatırlamıyorum ama İzmir'e bir gemi gelmişti hatırlıyorsanız, içinde geyler vardı. Neşeleri gemi. <gülüyor> evet. Her sene geliyor o gemi canım, bu sene gene gelmiş Ama o sene almamışlardı İzmir'e. evet. Ondan sonra özür dilemişlerdi ve kırmızı halı sermişlerdi. Evet, Kuşadası'na. İşte işte o zaman ben çok utanmıştım yani. Hadi Seran abi. Çünkü eğle eğle seriyor. Onun o duruğa düşmemize çok üzülmüştüm ben. Ve canım olmuş bitmiş bir <gülüyor> olay. 70-40. Bu tamam, sene bu sene ikinci... telafi edersiniz. <gülüyor> İkincisine geliyorum. Ee, benim yeğenim var. E, üç yaşında. Büyük babasına o baba diyor. O baba mı? Evet. O baba. Tamam. O, <gülüyor> o baba hoş geldin. <gülüyor> Kurtlar Vadisi. <gülüyor> o anlamda mı konuşuyor hakikaten mi yiğenimiz Efendim? O anlamda mı? Ya yani, o baba falan anlamında mı konuşuyor yoksa V Gidim, var da yani. Onu gördüğünde çok seviniyor. O an gelmek O babama gidelim, o babama. Ama şeyde çok vardı biliyorum ya biliyorum Rafet Hayvan o Memo <gülüyor> Doğru aynı şey. Aynı fay. şey değil mi? Hakikaten aynı, aynı şey. Aynı şey. Başka bir açıklaması yok. Çok sağ ol Fahir. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok gelsin. Kaydettik ki dinleyicimizin ismini falan? Kaydettik Nihat. Nihat Bey. Nihat Kahveci. ve Sura bak. Hoppa. Günaydın. Ya <gülüyor> yeah, işte O kadar heyecanlanmıştık ya. İşte bak hiç mesela heyecan yapma direkt açarsın. Hiç heyecan yapma. Yani ben heyecan... size bakın soracağım ha. Ne soracaksın? Kim hangi dinleyicimiz neye ne demiş? Hepsini yazıyorum ben. Nasıl aklımızda tutalım ya? İşte ben yazıyorum onu soracağım. De Mesela o... yumurtayı hatırlıyor musunuz? Tabii. tabii. Ney? <gülüyor> Mancımık. Mancımık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha <gülüyor> ha şey mi? Hüseyin'in yumurta Hüseyin ne mi? Ha hatırlıyoruz tabii ne? canım. Dubat. Dubat. Değil. Dudubat. Mububat olacak Aa, evet Mububat. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Efe. Efe Bey sosyal ortamlardan arıyorsunuz bizi. Ya okulda arıyorum daha liseleyim. Lise de doğum günü ama o da şey yapın belki bana hediye vermek istersiniz. Aa ne kadar güzel. Kaç yaşına girdin efendim 18'e girdim. Reşit oldum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol, bunu bir öğrendim. Efe ya. okullarda cep telefonu yasaklanacakmış. Bir anket açılmış. <gülüyor> Haberin var mı ondan? Bilmiyorum ya şu an derste gitmişe konuşuyorum ben de. Derste mi konuşuyorsun? Evet. Derste Zaten herkes konuşuyor galiba. Hemen maç. Evet ya öbür. <gülüyor> ne dersi bu efendim? Mantık. Mantık. Vay be bravo. Üniversiteye hazırlanıyor musun şu anda? Hazırlanıyorum ya. Hadi ya ne güzel. Nereye istiyorsun? Eee, <gülüyor> Hangi bölüm? Mantık mı? Yok şey, uluslararası değişiklikler falan. Fayağı yani. Efe peki, öğretmen seni görmüyor değil mi? <gülüyor> Telefonla Şu an önünde çok kalabalık insanlar var. Kalabalık Sınıf insan. arkadaşı dedi? Evet. Biri de düdük çalıyor galiba sınıfta. <gülüyor> <gülüyor> Abicim o sesin gelebilmesi için sınıfta radyonun da açık olması lazım ben Telefon var da telefondan dinliyoruz zaten. Ha telefondan evet. Birisi telefondan radyoyu dinlerken siz başka bir telefonla arayın mı dediniz Evet Vay be Adamlar bir taraftan da. <gülüyor> <gülüyor> yani sadece şiddet görüntüleri de mesele değil ya <gülüyor> Tabii sen... Hadi hocanızı dövün de bir cep telefonuyla dinletin bize <gülüyor> Hoca bana doğru yaklaşıyor ama ya O zaman sen zayıf ki e ee, Mehmet biraz anlat neler yapıyorsun Efe. Efe Efe Efe anlat ya hakikaten. Anlatayım işte ama küçükken şey diyormuşum ben çizgi filme şizki şiir diyormuşum. Ne diyormuşsun? Şizki şiir. Ş yani, Show TV'de sürekli çizgi filmler başladı şizki şiir başladı diye koşuyormuşum. Koşuyormuşsun sonra Şu ne TV'de zamana kadar? Show TV ile geçen evet, bir çocukluk. Kadar işte geçen seneye kadar <gülüyor> Peki çok teşekkürler Efe iyi şanslar sana bu sene Teşekkürler Hadi görüşürüz Şansa İyi mutlu yıllar da dileyelim aynı zamanda Teşekkür ederim Reşit olmuş artık bu gece <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vay be Tamam bir moral olur üniversiteye girmeden önce Reşit olmuş Efe Ne Efe tip ortamlarda büyüdün sorusunu yadırgamayın işte bak Efe'nin büyüdüğü ortamlar Show TV ile geçen bir çocukluk Ondan sonra mantık dersinde telefonlar Günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emel ben. Emel. Hmm. Emel. <gülüyor> Emel. Emel. Emel. <gülüyor> Emel. Evet. Emel. Özellikle uzatarak. <gülüyor> Niye <gülüyor> Emel diyoruz <gülüyor> <gülüyor> Çünkü uzun süredir e, size ulaşmaya çalışıyorum. Allah Allah. Ne zamandır? <gülüyor> Sinir yapmış olamam. <olur. gülüyor> yani ilk arayışta uzansanız hemen şey mi olacak? <gülüyor> Emel. Olacaktı. Evet, Ama evet, uzun zamanda evet, olmaz. <gülüyor> Emel. Evet. Emel. Emel. Kaç yaşındasın Emel? M kaç duruma göre değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu sıralar özellikle <gülüyor> bu duruma göre kaç? Sıralar 28 olabilir. <gülüyor> İyi, tamam öyle yazıyoruz biz. Tamam o zaman 28 tane E koy. hemen <gülüyor> ben L'yi uzatmak istiyorum ya. M <gülüyor> L uzamaz. Ben de L L L L L L Ben L E'yi uzatmak, e uzatmak istiyorum. <gülüyor> A, ben L <mi> diyeceğim. L <gülüyor> Ne ilk E'yi uzatalım Ne son E'yi uzatalım. uzatalım Bütün E'leri kararında tutalım Ne dersiniz Emel Hanım Tamam olur derim Ne işte uğraşıyorsunuz Ben e, sağlık bakanlığında çalışıyorum Sosyal hizmet uzmanıyım Evet Nasıl bir hizmet evet. bu sosyal olarak Sosyal bilgilerden <gülüyor> <gülüyor> Gazozumu satıyorsunuz e, Yani biraz e, Ne iş olsa yapıyorum aslında O yüzden hiç bilmeyeyim o işe ben Anlatmaya Şu anda işte misiniz yani. mesela İşteyim, buradayım. <gülüyor> evet, işte. O anlamda sormamıştım ama teşekkür ederim. Peki neyiniz? Ben de espriyle eşlik etmek istiyorum. Ben de anlamıyorum. ama evet, evet, anladım. Peki siz i̇şteyim, ne? İsteyim, isteyim şu anda. Hmm. Peki efendim cevabınızı alın. Son yarışmacımızsınız bu sabahki? Şöyle tamam. şanlı bir bitiriş olsun. Akıllarda kalsın. Ben birkaç Lütfen. Arkadaşımın oğlu var benim 2 yaşında Evet. Mirden... Sizin var mı çocuğunuz Emel Hanım? Yok ben bekarım <gülüyor> Niye <gidin>, güldünüz <gülüyor> en son? Evet, bir de uh -huh. pis, pis Niye bir güldünüz büyük, yani oldu. Bilmem acı acı gülmüş olabilir <gülüyor> Var mı nişanlınız bir erkek arkadaşınız falan? <gülüyor> evet erkek arkadaşım var Niyeti var mı çocuğun? Niyeti yok galiba Niyetli mi yani? Vallahi Çocuk yani. sizi oyalıyor gibi geldi bana Öyle mi? Ne kadar Kaç? zamandır berabersiniz kendisiyle? İki sene Oo, üç ay. İki sene <gülüyor> üç ay. Yaş da yirmi sekiz. Duydunuz mu <gülüyor> bu sesi? Hakikaten Bit duyduk. Bir tren kalktı galiba ya. Emel. Kalktı. Emel. <gülüyor> Neyse yani. Adı ne moralinizi? E Adı ne arkadaşınızın? Erdem. Arkadaş. Erdem. Erdem. Erdem, Erdem için Erdem. biraz hovarda diyorlar yalnız. Öyle mi? Erdem'e bir mesaj vermek ister misiniz orada? <gülüyor> Yani onun bunu bırakın Erdem için ben Başka bir şey duydum bilmiyorum Nedir? Evliymiş ya Ondan bugüne Yok, kadar size şey cüzdanını yapmamış cüzdanını kontrol ettim. O İlk sahte yalnız olabilir eski, Çünkü orada eski, sahtecilik sa de var Sahte değil de eski olabilir Ailesiyle herhalde. tanıştınız mı mesela? Çocuğunu Tanıştı. gördünüz mü? Tanıştınız mı? Tanıştım tanıştım <gülüyor> Kaç kere yani bir, bir kere böyle göstermeyi falan Bir iki kere yoksa bayağı görüşüyor musunuz? <gülüyor> Yok görüşmüyorum. Bir Bayramda işte. gittiniz mi mesela? Yok, Yok canım gitmedim. artık. Yeah, işte. o, o, iki buçuk yıl olmuş. Hala bir bayramda. <gülüyor> Peki o sizin ailenizle tanıştı mı? Yani bir kısmıyla. Bir kısmıyla da Abinizle falan mı? Yok ablalarımla tanıştım. O oh, da, da ablalar size bu uyarıda bulunmadılar mı bu uyarıda ablalarını size? Bak Emel'ciğim ee... bu çocuk seni oyalıyor falan diye. Ya e, kimse öyle bir terkinde bulunmaz. Hemen Helo helimiz dolmuş. Hemen alalım cevabınızı. 2,5 ee, yaşındaki yener dönüyorsunuz. Evet. 1'den 7'ye kadar sayıyor. Sonra gerisi şişik koşuk 10 milyon 12. Eee şişik koşuk 10 milyon 12. Bu 8 9 11 12 aslında. Eee helikoptere de o diyor.